Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bir Edebiyat Güncesi'nde de tekrar beraberiz. Ben Eczacı Filiz Bayrak. Bugün size Bilge Karasu'yu anlatmaya çalışacağım. Fakat önce bir duyurumuz ve programımızın formatıyla ilgili değişikliği haber vermek istiyorum. Daha önce iki arkadaşımız birer yazar yapıyorduk ve yarımşer saat... Ee, anlatıyorduk yazarımızı. Ee, arkadaşlarımızdan gelen önerilerle e, çok kopukluk olduğunu konsantre olamadıklarını çok da hani sanki yeterince ee, özen gösteremiyormuşuz gibi algıladığımız için. Şimdi böyle her haftaya bir yazar ve bir arkadaşımız size anlatmaya çalışacak. Ee, bununla ilgili de eleştirileriniz olursa çok memnuniyetle e, kendimizi geliştirmeye, biz de bir şeyler deneyimlemeye çalışıyoruz çünkü çalışacağız. Ee, bir duyurumuz daha var. 9 ee, dokuz... Aralık, çarşamba günü akşam Edebiyat Kulübümüzün bir konuğu var. Ee, Selim İleri. Ee, kendisi son kitabını e, bizle paylaşacak. Belki bölümler okuyacak. Belki biz sorular soracağız. Ee, İstanbul İlk Romanım'da Leylak. Kitabımızın adı bu. Bütün eczacı arkadaşlarımız, dostlarımız, onların arkadaşları, herkes davetlimiz. Ee, e Eczacı odasının lokalinde olacak bu toplantı, Galatasaray'daki Kültür Merkezinde. Herkesi bekliyoruz. Ee, şimdi ben Bilge Kara suyu biraz anlatmak istiyorum size. Ee, Bilge Kara su çok zor bir yazar. Önce öyle başlamak istiyorum. Ee, öykücü, romancı, denemeci, filozof ve yazar. 1930'da İstanbul'da dünyaya gelmiş. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde ve Ankara Radyosu Dış Yayınlar Servisinde çalışmış. Ee, Rockefeller bursuyla Avrupa'ya gitmiş ve döndüğünde de çevirmenliğe başlamış. Ölümüne kadar da Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Pankreas kanseri tedavisi sürerken e 1995'te Hacettepe Üniversitesi'nde öldü. Bilge Karasu, bireyin sorunlarına ağırlık veren, onun günlük hayatındaki açmazlarını işleyen bir yazardır. Her insanın hayatında en az birkaç kere kafasından geçirdiği ya da yaşadığı sevgi, dostluk, yalnızlık, tutku, inanç, inançsızlık, korku ve ölüm gibi kavramları imgesel bir dille anlatır. Yazar günlük hayattan bahsettiği için, Okuyucu hikayedeki kahramanda ya da kişilerde kendinden parçalar bulur. Böylece kullanılan imgeleri de rahatlıkla bilinç altında kendi yaşamına göre şekillendirip yorumlar. Hikaye ile okur arasında bir bağ oluşur. Çünkü kara su insanla, insan üstüğü, olağanla olağanüstüğü ya düşmeden Metnin doğal akışı, hayatında da kurgusal akışın içinde verebilir. Okurun hayal gücünü bir noktaya kadar özgür bırakır. Kelimelerini de özenle seçer. Dili işlenmiş, üzerinde çok çalışılmış, oynanmış bir dildir. Kullandığı arı Türkçe başka yazarlarda yapay ve zorlama dururken, onun metinlerinde hoş bir tat bırakır çünkü ritim düşünülerek, ses düşünülerek, görsellik düşünülerek kurulmuş kurgulanmış, kusursuz olması istenmiş bir dille yazılmıştır. Türk Edebiyatı'nın en özgün kalemlerinden Karasu Gece adlı kitabıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü kazanan tek Türk yazardır. Felsefi sorunlarını işlemiş metinlerinde felsefeyi de incelemenin konusu olarak görmüştür. Postmodern romanın Türkiye'deki önemli isimleri arasındadır. Romanları Gece ve Kulavuz. Denemeleri de Ne Kitapsız Ne Kedisiz. Narla İncil'e Gazel. Altı Ay Bir Güz. Çok fazla da ödül almış Bilge Karasu. 1963'te Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü. Lawrence'ın çevirdiği Ölen Adamla. 1970 Said Faik Hikaye Armağanı. Uzun sürmüş bir günün akşamıyla almış bu ödülü. 1991'de Pegak, Pegasus ödülü gelmiş Gece ile ee, Gece ile ilgili <gülüyor> Uzun uzun Konuşmak gerekecek ee, Biraz e, ansiklopedik bilgi Verdikten sonra konuşacağız bunu ee, 1994'te Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Ne kitapsız ne kedisiz ee, Bilge kara Bilge Karasu Hakkında yazılmış kitaplar da var Bilge Karasu aramızda Füsun Akatlı yazının da yırtılı verdiği yer bilge Karasu okuması cem ileri ee, ben e, çok derinlikli bir yazar ee, bazı alıntılar yapacağım yazdığı şeylerden ee, çok zor bir yazar okumak çok çaba gerektiriyor gerçekten bilge su Sunun cümlenin her biri zirve ve bu zirveler arasında boşluklar var bu boşlukların doldurulmasını okuyucusundan bekliyor bunu becerebilen ve cümleler arasında köprüler kurabilecek kadar gayret gösteren okuyucular istiyor aslında ee, ve eğer ulaşabiliyorsanız e, Türk Edebiyatı'nın ulaştı en, yük, en yüksek noktada bir yolculuk yaşıyorsunuz. Çok doyumlu bir e, ilişki kuruyorsunuz yazarla. E, birkaç anekdot var. E, onunla ilgili bir ufak e, alıntılar yapacağım. E, bir gün öğrencisi Hacettepe'de e, Hocam ben roman yazdım. Okur musunuz diye kendisine gittiğinde hoca sen neler okuyorsun peki diye sormuş. O da Karşılık olarak Hocam ben roman okumam cevabını almış O da bunun üzerine Öyleyse git Okumasını öğren öyle gel demiş ee, Okumayı çok seven Yazmayı seven Önemseyen e, Çok farklı bir yazar ee, Narla İncile Gazel isimli denemesi var Oradan çok ufak bir alıntı yapmak istiyorum izninizle. Nar kentinde bir incir buldum. Narı da inciri de övmek isterim. Anam her kışın en karanlık noktasında eve girerken bir natar nar atardı yere. Bütün gücüyle parçalanıp iyice dağılsın diye evin beti bereketi niyetine. Ardından hızla süpürüp silerdi ortalığı. Bir iki gün sonra narın patladığı yerden çok uzakta incecik bir çıtırtı duyduğum olurdu ayağımın altında. Ne kadar dağılmışsa nar taneleri o kadar iyiydi. Topladıktan sonra söylerdim anneme sevinsin diye. Bu hoş bir şey. Bir alıntı yapmak istiyorum. Ee, yazarımız ölüm, yalnızlık. Çok da bir e, içe dönük bir yazar. E, bunun etkenleri var, sosyal etkenleri. Bu... E, Ölümle ilgili bir şey alıntı yapmak istiyorum. Ölüler her şeyi bilir. Öğrenmenin yolu da ölmektir. Ölüp yok olan, ölülere karışan, yerin suyun altına inip onlardan salık alan gökyüzüne, onun da ötesine çıkıp ışığı, aydınlığı, bilgeliği oradan çiçek derer gibi yanına alıp gövdesinin dağılmış parçalarını yeniden bir araya getirerek, tazelenip yeniden doğmuş gibi yeryüzüne dönerek insan arasına karışandır ki bilinecek her şeyi bilir demiştir kendisi umutsuz bir şiiri var <gülüyor> sonra da umutla ilgili söylediği bir cümle biraz da bir çelişik e, hayat bu hepimizin içinde umut, umutsuzluk yazarda da öyle bir ufak şey okuyayım baygındım Ölüydüm, ziyordum mor bir suda. Gözüm kapalıydı, konuşmuyordum. Oyun bitmez ki diyordum, vezire çıkıyordum. Vezirleri benimdi yeşillerin. Almıştım, alıyordum artık. Karşı karşıya gelmiştik. Oyun bitmez ki, bitmez ki, bitmez ki. Umutsuzun olduğu yerde umut vardır. Haluka, me Haluka mektuplardan bu da. <gülüyor> Şimdi e, bir 6 e, Ay Bir Güz ismini denemesinden de ufak bir alıntı yapmak istiyorum. E, yazarımız bildiğiniz gibi kediler, kitaplar Kendisiyle ilgili küçücük bir dünyası var ama çok zengin bir dünya bu. Bu dünyayı belki ben size biraz elimden geldiği kadar açmaya ve anlatmaya çalışacağım. Altı ay bir güz. Bir zamanlar kediymişim ben Haluk. Sonra herhalde kediler arasında işlenebilecek en büyük suçu işlemişim ki dünyaya bir daha gelişimde insan olmak cezasına çarpılmışım. Çakıllığın üzerinde sırt, bel, omuz, dirsek sızıları içinde yatıyoruz. Karnımızla göğsümüzü nedense daha az acıtıyor çakıl çıkıntıları. Yerimizi biraz sağa, biraz sola dönerken bile değiştirdikçe kızmış çakıllarda çeşitli yerlerimiz yanıyor. Sonra terimiz soğutuyor çakılları. Çakıllarla denizin itiştiği çizgi biraz aşağıda. Hışıltı, ara ara duruyor gibi. Denizin yağ dökülmüş saatlerinden biri. Haluk ince ince gülüyor. Ne desem gülüyor bu çocuk. Hindistan da epey uzakta abi. Nereden çıkardın bu kedi masalını şimdi? Edepsizlik etme çocuk. Bir arkadaşım zaten çok iyi bilir bu işleri. Benim çok acemi olduğuma bakıp yeryüzünde... ...insan olarak ilk yaşamımı yaşadığıma karar vermiş... Peki o arkadaşın kaçıncı yaşamındaymışım biliyor musun? Bilirim elbet. Dokuz, dokuzuncusunda. Yani sonuncusunda. Şaşmam da yaşamasını nasıl bildiğini, yaşamanın nasıl ustası olduğunu bir görsen sen de kabul edersin. Şimdi e, Gece e, adlı romanıyla... 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü aldığını söylemiştik. Ee, gece ile ilgili e, çok fazla araştırma yapılmış. Tez yazılmış, doktora tezleri, master tezleri yapılmış. Kitabı anlamak zor çünkü e, kitabın kahramanı gece. Bir metafor ve e, biraz alıntı yapacağım bununla ilgili. Kendisi de zaten gece ile ilgili konuşmayı seviyor çünkü yazarımız e, anlaşılmamaktan çok korktuğu için e, hep parantezler açıyor bütün yazılarında sürekli kendini açıklamaya çalışıyor e, çünkü belki de kendisi de kendisini anlamıyordu bilmiyorum bu da benim yorumu e, fakat Su her şeyden önce okuyucuyu küçümsemeyen bir yazar bu yüzden yarattığı metinleri okumak için özel bir emek sarf etmemiz gerekiyor ee, gece romanı da çok katmanlı bir yapı. Ee, romanın asıl kahramanı Gece. Yazımı 12 Mart sonrasına denk geliyor romanın. İlk basımı da 1985 yılında 12 Eylül'ün etkilerinin nispeten azalmaya başlığı döne, dönemde yapılıyor. Bu açıdan bakıldığında e, her iki baskı döneminin de simgesidir Gece. Yazar bu baskı dönemlerini yaratanları Gece işçileri diye nitelerken baskı kurumların da kaska Kafka gibi adlandırıyor. Asıl kahramanın temel niteliği olan kuşku da roman boyunca okuyucunun peşini bırakmıyor. Bu, bu nitelikleriyle gece zor bir metin. Hatta belki de yazarın en zor metni. Ama yazarın kitabın sonunda bunları yazmakla çıldırmaktan kurtulunur mu sorusuyla belki de Karasu'nun en çok okunmayı gerektiren kitabı. Geceden bir ufak alıntı yapacağız. Gece nerede? Hangi anda başlar? Buna hangimiz karar verebildi? Gecenin geleceği, geldiği, indiği, sardığı, gömdüğü hep birer benzetim olarak söylenebilir. Gecenin üzerimize kapanmakta olduğunu, bizi ezeceğini hepimiz gördük. Hangimiz kaçınılmaz olduğu bilinen şeyler karşısında bile kendini biraz daha aldatmaktan, bu kaçınılmazdan kaçılabileceğini, belki de bu korkulanın başa hiç gelmeyeceği umuduna bütün boşluğu bilerek kapılmak çocukluğunu göstermekten utanç duydu. Hiçbirimizden seyridir sanırım. Gecenin çoktan bastırdığını bildiğim halde daha yeni, Yeni akşam oluyormuş gibi yazı yazmaklığım kolaylıkla, yapıntının özel özgürlüğünden den vurarak açıklanabilir. Öykücü, öyküsüne istediği yerden başlayabilir demek güç olmasa gerek. Ama bu başlangıcı seçerken kendimi hala bir takım umutlara, boş avuntulara salmış olmuyor muyum? Gece yazdığım gibi ağır ağır yayıldı ovaya. Sonra tepeleri de boğdu Yeraltı saraylarından söz ederken Bir takım büyük yapıların bodrum katlarında Beden eğitimi yapıldığı Çeşitli oyunlar oynandığı Anlatılan salonları düşünüyordum Bir masal havası içerisinde Anlattıklarım karşısında kendime de Okurlarıma da kimlerse bunlar Yazdıklarımı birileri okuyacakmış gibi davranıyor muyum gerçekten? Yoksa anlatılana inanmamak hakkını tanımış, bu hakkı tanınmak için uğraşmış olmuyor muydum? En azından okurlarım olabileceğine inanmak istiyordum. Oysa şu anda biliyorum ki, benim dışımda bu yazdıklarımı okuyacak, okuyabilecek tek kişi var. Bu kişi defterimi yok etmeyebilir de, karar vermek bana düşüyor. Şu birkaç defterimi şimdi yırtıp yakmak, Külünü yemek mi? Bitirip her şeyi ona da okuttuktan sonra yok etmek mi? Yoksa ona bırakmak mı gerekir? Geceden alıntı bu kadar. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, buradan bizim hocamız Ülkü Ayvaz'a da selam göndererek. Ee, çok konuştuyduk. Kafka da böyle yapmış ee, günlüklerini... Ee... Saklamış Kimse okumasın diye ama yırtmak istememiş. Günlerce saatlerce biz tartıştık bunu. Niye yazar insan? Kendisi için mi yazar? Yırtmak mı ister? Birisiyle paylaşmak için mi yazar? Ülke abi her seferinde bir yazar mutlaka içini duygusunu paylaşmak için yazar demişti. Bizden ben de dahil bazı arkadaşlarımız da kendisi için yazar diye yazmıştı. Ee... İtiraz etmiştik, bilmiyorum. Şimdi hala herhalde iki grupta vardır. Yani kendisi için yazanlar da var, ee, birileri okusun diye yazanlar da var herhalde. Şimdi ben e, bu e, yazarın üretkenliğine neler katkıda bulunmuş, hangi etkiler? E, çok zengin bir e, iç dünyası var yazarımızın. E, bir kere çok itilmiş, ötelenmiş bir tarafı var sosyal olarak. Çünkü kendisi hiç gizleme gizlemiyor kendi cinsel kimliğini. Bir eşcinsel ve eğer bir gün eşcinsel edebiyatımız diye bir şeyden söz edilecek olursak en birinci isimlerinden bir tanesi olacak diye bir eşcinsel bir internet sitesine böyle yazıyor kendisi için. Çok Seviyorlar, Tapıyorlar hatta tanrılaştırmışlar. Ee, hakikaten de öyle. Bir de tabii e, biraz araştırırsanız göreceksiniz ki kendisi için e, Yahudi asıllı olduğunu söylüyorlar. Ve e, kabala öğretisine göndermeler yaptığını simgesel olarak yazılarında söz ediyorlar yazarımızdan. Bizim gibi toplumlarda daha kapalı, daha doğulu bir toplum olduğumuz için söylüyorum. Açılımın da tartışıldığı güncel olarak şu günlerde. Ötelenmenin ve ötekileştirilmenin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu bu yazarda da ruhu ne kadar yaraladığını fark ediyoruz ee, hem bir eşcinsel olarak hem bir Yahudi olarak gerçi eşcinsel olduğunu kabul etmiş ama Yahudi olduğunu her zaman inkar etmiş akrabalarını da inkar etmiş bir yazar bizim yazarımız ee, Kabala öğretisine göndermeler yaptığında şiddetli belki bunu bilmeden yapıyordu bilmiyorum inkar etmiş ee, ben e, toplumumuzda kimseyi Yabancılaştırmamak ötelek, Ötekileştirmemek Gerektiğini düşünüyorum O türden Daha özgür bir gelecek olsun Bizim toplumumuzda bundan sonra istiyorum Ve açılımlar daha da Artsın boyutları genişlesin istiyorum. Şimdi ufak bir müzik arası vererek Bilge Karasu'nun Bir öyküsünü müzikten sonra Size okuyacağım Şimdilik hoşçakalın Touch Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi Bilge Karasu'nun Usta Beni Öldürsene isimli müthiş bir öyküsü var. Ee, Barış Bir Hasan filmini yapmış ee, bu öykünün. İki tane cambaz anlatılıyor. Onların yaşamı üzerinden, e, ilişkileri üzerinden hepimizin yaşadığı ölüm, yaşam, e, bütün e, hayatımıza ilgili soru. ...işareti olan kavramlar sorgulanıyor. Şimdi ben size aslında elimden geldiğince... E, ...anlam bütünlüğünü bozmadan... ...bu öyküyü okumaya çalışacağım. E, öykü uzun bir öykü... ...42 dakika kadar sürüyor... ...eğer tümünü okumaya kalkarsak... ...hem e, çalışan arkadaşlarımızın... ...sıkmamak için... ...hem de EF programımızın... E, ...zamanla ilgili bir sorunu olduğu için... ...anlam bütünlüğünü bozmadan... Ee, yazarın e, duygusunu da koruyarak e, Vermeye çalışacağım İnşallah e, başarılı olurum e, Bir hata olursa şimdiden üzgünüm Özür diliyorum sizden e, Usta beni öldürsene Analarının ölüsünü törenle kaldırabilmeleri için Çocukların sağ kalması gerekir Kalmadıkları da görülür ama Senipe halkadan halkaya atarken kendilerini cambazlar düşer ölür ara ara Yaşa bakmaz bölümler. Ancak yaşlanmış bir cambazın yüzünde burnunun sağ kanadı dibinde Yalnız benim görebildiğim bir ben belirmeye başlarsa öbürleri gibi o da er geç ölecek demektir Biliyorum artık ipten mi düşer yolda mı çiğnenir Hastanılıp düştüğü döşeklerden mi kalkamaz, orasını kestiremiyorum işte, derse genç bir cambaz. Gergin bir ipin iki ucundan doğru gelerek birbirinize yaklaşacak, güreşir gibi yapacaksınız. Sonra biriniz yenilir, düşer gibi olacak, biriniz de arkasından atılıp onu havada yakalayacak, kurtaracak Onunla birlikte bir başka ipe, bir başka halkaya sarılırken herkesin yüreğini ağzına getirecek. Bunların karşılığında da ekmek parası kazanacaksınız. Karşınızdaki cambaz çok sevdiğiniz biri. Yıllar boyu birlikte çalıştığınız, seyreldiği görülmemiş acılarınızı, bizim yüzümüz hiç gülmez demeye kendinizi alıştırmış bile olsanız, gelip sizi buluveren, tek tük sevinçlerinizi paylaştığınız biri öyle de iyi verelim. İpin ortasına yaklaşıyorsunuz karşılıklı. Ansızın burnunun sağ kanadının dibinde. O zaman genç bir cambaz olarak ne yapmanız gerekebileceği konusunda kapıldığınız düşünceler. Baştan alalım. Karşısındaki ustasıydı. Usta bir yerde yaşamanın yolunu da bulmakta ustalaşmış değil midir ki karşısındaki kendisini çocuk yaşında yanına almış yetiştirmiş sanatını öğretip onu bugüne getirmiş genç cambazların en ünlülerinden biri yapmış olan ustasıydı genci yaşlısının oğlu diye görürdü kendini görürdü ya ustasına babası diye değil de Anası diye bakardı Onu doğuran Emzirip büyüten Ona yaşamasını öğreten Anasıyla bir tutardı ustasını Önceleri böyle bir şey duyduğunun Farkına ilk vardığı sıralarda Bu duygunun Ayrıksılığından ürkmüş Sıkılmış Öylesine olmayacak bir şeyi Ustasına bile söylemeyeceğini Açamayacağını düşünmüştü Sonra sonra her düşüncesini bilen ustasına ayrıksı da olsa bir duygusunu açamamasını daha da tuhaf bulmaya başlamış. Bir gece gösteriden sonra karanlıkta yatarlarken söyleyi vermişti içindekini ona. Karşı köşedeki yataktan önce kesik kesik gülme sesleri gelmişti. Böyle bir şeyi ustasına da olsa anlatmakla ne yanlış bir iş ettiğini anlayarak başına yıkılan dünyanın altında kalmaya hazırlanırken gülmesi düzgünleşmişti ustasının. Kahkahaları günarmaya yüz tutarken ancak dinebilmişti. O zaman da yahu sen ne şair adammışsın demiş ardından da horuldamağa başlamıştı. Düşünce ayrıksıydı. Güldürmüştü ustasını Ama gene de Hoşuna gitmişti Öyle anlaşılıyordu Başına yıkılır gibi olan dünya Toparlanıp yeniden düzene girmişti Bir daha da Sözü edilmemişti bu duygunun Birliklerinin Birlikteliklerinin Bir öğesi olmuştu Ustasında bulduğu analık Öyle şairlik ürünü Edebiyat ürünü falan değildi Amcasının odasından gelen hırıltıya kulak veriyordu Kapalı kapının önünde Sokmuyorlardı onu o odaya kaç gündür Sokmadıkları için de Mutfakta ayak yoluna Kapılardan içeri itilmedikçe girmekten hoşlanmadığı için de Sokak kapısının eşiğinde Oturup akşamı etmişti kaç gündür sessiz sessiz Şimdi kapının önündeydi Hırıltıları dinliyor Kapıyı yavaş yavaş itiyordu. Kimse yoktu ortalıkta. Yani anası yoktu. Babaannesi Halka yaklaşırken kemerine yapışması gereken ustasının elleri onu ancak bileklerinden yakalay yakalayabildiydi. Anasının elleriydi bunlar düpedüz. Ustası onu gece odalarına girip soyunduktan sonra paylamaya başladı. Çocukluğundan, ilk çıraklığından bu yana hiç paylamamıştı onu böylesine. Susmuş, dinlemişti. Oysa saatlerce sürmüş gibi uzayıp giden bu paylamadan sonra ustası, Şimdi söyle, niye öyle oldu? Nasıl dalabildim böyle? Deyince, dinlemediğini, dinler görünürken, dinlediğini sanırken kafasının hala tutup anlatmıştı ustasına. Her şeyi o anda yaşar, görür gibi. Ustasının zaten bildiklerinden başlayarak. Babası ölmüştü. Babaannesi bunamıştı. Amca evin parasını getiriyor, anası da evle birlikte hepsine bakıyordu. O sıralarda iki yaşını dolduralı, ancak iki üç ay geçmiş olsa gerekti. Annesi sonraları öyle demişti çünkü. Zaten kendi de Kendini aynada görür gibiydi bunları anımsarken. Sırtında kırmızı yeşil çiçekli basmadan bir entari vardı daha. annesi gün boyu kalkmazda oturduğu alçak, yanları gibi önü de destekli acayip koltuktan. Koltuğun altında koku keskinleşince annesinin gelip döktüğü, kendininkine benzemeyen daha büyük, daha yuvarlak, daha kırmızı bir oturak vardı. Havalar iyice ısındığı için kendi eşikte oturuyordu kaç gündür. Sabahtan akşama dek babaannesini de koltuğuyla birlikte kapının önüne çekmişti anası o sabah. Babaannesi hep uyuklardı. Anası yoktu ortalıkta. Hızlı hızlı çıkıp gitmişti. Şimdi geleceğim diyerek. Kendi yuvarlak, apak, parlak tokmağı çevirip kapıyı açabilmek şöyle dursun. O tokmağa erişemezdi bile. Ama kapıya dayandıkça aralandığını anlamış sonunda artan hırıltılar içinde perdeler sımsıkı kapalı olsa gerekti alaca karanlıktı içerisi şimdi. Gözlerinin önüne geliyordu. Sırt üstü yatan amcasına yaklaşmış bakmıştı. Amcası onu görür gibi mi olmuştu? Ağzı gülümsemek ister gibi mi gerilmiş miydi? Yoksa bir şeyler söyler gibi olması ciğerlenin son debelenişi miydi? Bu yaşında da bilmiyordu. Ansızın bir el bileklerinden, bir el entaresinden yakalayıp sessizce dışarı çıkarmıştı onu. Anasının elleriydi bunlar. Öbür adamsa anasıyla gelmiş olacaktı eve odadan çıktığı zaman başını sallamıştı. Anası da sesini çıkarmadan ayak yolunun eşiğine çökmüş, başını iki elinin arasına almıştı. Korkmuştu. Sesini çıkarmıyordu o. Sonra elini uzatmış, anasının dizine dokunmuştu. Anasının eli şakağından inip elini örtünce korkusu gitmişti. Amcasının yüzünde burnunun şimdi görür gibi de ondan biliyor sağını solunu, sağ kanadının dibinde o güne dek hiç görmemiş olduğu kocaman lekeyi beni düşünmeye başlamıştı. O gece bunları dinledikten sonra ustası onu gene paylaşmıştı. Böyle şeyler aklına gelemez diyordu ustası. Çalışırken böyle şeyler aklına gelmemeliydi. Onu ölümden kurtaracak eller belini bileğini bulmayabilirdi günün birinde ustası böyle istediğine göre özlük anıları geçmişi olmayacaktı bundan böyle yalnız işini düşünecek ustasına verecekti kafasını gönlünden usundan silmeliydi anılarını anasının babaannesinin ölümlerinin anısını silmişti de silmişti de bir tek anı dayanıp duruyordu bütün bu silme çabalarına karşı direniyordu sonraları anasının Babaannesinin burunlarının sağ kanadı dibinde gördüğü benleri unutamıyordu. Anlamıştı. Ailesinin özelliklerinden biri olsa gerekti bu benler. Gerçekten de, daha önceleri yoktu. O nesneler o yüzlerde ancak öleceklerine yakın beliriyor, büyüyor, öldükleri gün o iriliğe bir yaz günüydü. Çadırın tepesine yakın bir yerde çalışmanın ne korkunç bir iş olabileceğini ancak cambazlar bilir. İpin ortasında durmuşlardı karşılıklı. Şimdi dikkat et demişti karşısında duran yeni oğlana. Terini de bir iyice sil, kaza çıkmasın. Oğlan silinmiş, tamam demişti gözünün içine bakıp. O an görmüştü burnunun sağ kanadı dibindeki beni. Çalışmışlar, inmişlerdi ipten. Yıkandıkları sırada takılmıştı oğlana. Peki, yakışıyor sana bu ben diye. Oğlan önce garip garip bakmıştı. Ne beni demişti sonra. Aynaya bakmış görememişti. Kalfasının bu şakasına akıl erdiremediğini söylemişti biraz bozuk bir sesle. Kim bilir neler geçmiş olacaktı içinden oğlanın. Kir de herhalde. Kusura bakma. Ben gibi görmüş olacağım demişti o da. Ama ertesi gün ...çalışırken beni yerinde görmüştü gene. Daha da belliydi üstelik. Oğlan üç gün sonra orta ipte kendi kendine çalışırken düşüp ölmüştü. Koşup yetiştiğinde benim yerinde durduğunu görmüştü. Zeytin iriliğinde. Ailesinin değil kendi özelliğiydi demek. Başkasının görmediği benler görüyor. Öleceklerini biliyordu o insanların Sonradan kaç kez Bu özelliğinin Tutarlığını gerçeklemek olanağı bulmuştu Edebiyan. Korkuyla bakıyordu artık insanların yüzüne Sonraları uzun bir süre Kimseler de ben görmez oldu Kimse de ölmedi çevresinde İçi biraz rahatladı Yalnızdılar artık Usta ile oğlu Yetiştirmeye kalktığı Üçüncü çırakta ölünce Hepsinde beni görmüştü o Ama hepsi ipten düşerek Ölmemişti Ustanın yanına çırak girmek isteyen Çıkmaz olmuştu Cambaz ipini düşünmeliydi Özlemdi, düştü Silmeliydi gönlünden Değil mi ki ustası öyle diyordu Öyle yapmalıydı Öyle yapacaktı, yapmıştı da Anılardan sonra Düşleri özlemleri de silip atmıştı içinden Her şeyi ondan öğrenmemiş miydi Ona analık eden ustası değil miydi Ama her şeyi ondan mı öğrenmişti Kendi kendi benliğini ne ölçüde oluşturmuş olabilirdi Olabilir miydi acaba Ustası neler katmışı kendisine Kendi neler katmıştı Katmak ne demek oluyordu gerçekte Önceden hiçbir şey getirmemiş miydi ustasının karşısına çıkarken? Her şeyini ustası mı biçimlemişti? O halde herkes ustasının kendini biçimleyişini, hayır kendi biçimlenişini çırağına aktarmasıyla mı biçimleniyordu? Kafası karışmıştı. Cambazlık insanın, Ölmek istemiyorsa Bütünüyle kendini ipe Halkaya, ustaya Adıma, ele Göze vermesini gerektiren bir işti Günün birinde işi cambazlık değil de Düşünmek olan birine rastlarsa Ona soracaktı bu soruları Ustam yaşlanmış Her geçen günle biraz daha büyüyüp Ustalaşacağımı düşünmekten Başkalarının da büyüyeceğini Yaşlanacağını düşünmeye vakit mi bulamadım ne? Yanında yaşaya yaşaya yüzüne bakmama mı alışmışım ne? Gerçi insan sevdiğinin büyüdüğünü ister de yaşlandığını, ölüme yaklaştığını istemez. Bu sersemliğin farkına vardığıma göre ben de yaşlanmışım demek. Karşılıkta oturmuş sabah çaylarını içerlerken, Ustanın burnunun sağ kanadı dibinde bir leke çarptı gözüne. Elini uzatıp silecekken kendini tuttu. Ustası o ben işini bilirdi. Usuna kötü bir şey gelirdi. Düşünmekten bile sakındı. Akşama gösteri yoktu. Başını alıp çıktı kentin dışına. Eliyle koymuş gibi bir derecik bozuntusu, bir söğütlük taslağı buldu. Yattı. Gözünü göğe dikti. Dağıldı. Ustasının öleceği korkusu sardı yüreğini. Ustasının kendisine bağlanmasının nedeni de bu olamaz mıydı? Senden önce üç çırak aldım yanıma demişti bir gün. Üçü de kazaya uğradı. Seni aldıktan sonra kimseyi istemedim. Yalnız seninle uğraşmalıydım. Sen artık iyice yetiştin diye alıyorum bu çocuğu ipin ortasında durup çalıştırırken burnunun sağ kanadı dibinde bir leke gördüğü çocuktu. Usta'nın bu dediği, onu aralarına aldıkları günün akşamıydı. Çocuğu yatırdıktan sonra anlatmıştı bunları kapının önünde. Yaz gecesinin o gürül gürül sıcağı içinde. O oğlanın ardından iki çırak daha ölmüştü. Çocuğunu doğurup pitiren analara benzemiyor muydu ustası? Doğurup yitiren ya da düşüren Kendi kalfalığa erişmişti Ustalığa yaklaşıyordu Kendi de ölecek olsa Ustası kurur gider Kahrından ölürdü Ustalığın eşindeki Gençliğinde ölüp yiten kalfasından ötürü Kimseyi yetiştirememiş olurdu o zaman Başka ustalar da vardı böyle cambazlar arasında uğursuz sayılan, çırakları ölen, kalfaları ölen, hep gençliklerinde ölen. Kendi ustası da böyleydi besbelli. Cebinden aynasını çıkarıp baktı burnunun sağ kanadına. Değil ben, toz tozan bile yoktu. Yaşayacaktı demek. Ustası da birini yetiştirebilmiş olacak, uğursuz soyun, torunlarından sayılmaktan kurtulacaktı. O sabah ustası elinden çayı bırakmış, kalkıp aynaya bakmıştı. Burnunun saat kadını dibindeki lekeyi o da görür müydü diye yüreğini buran bir el dolaştı içinde. Sonra da usta da olsa beni görmesi güç, belki de olanaksız, olanaksız dediği içinden. Benleri gören kendisiydi. Akşam ustasına baktı. Burnunun dibindeki o leke biraz büyümüş gibi geldi. İçine kaygılar doldu. Suyun kıyısında düşündüklerini örttü kapattı bu kaygılar. Üçüncü gününde kuşkusu kalmamıştı. Ustası ölecekti. Ben büyüyordu. Aklı başından gitti. Ne yapacağını bilemiyordu. Bakmaktan, ...benin büyüdüğünü görmekten öte bir şey gelmiyordu elinden. Ne zamandır bıraktıkları o pek tehlikeli yalancıktan güreşme numarasına dönmüşlerdi birkaç gündür. İpin ortasında güreşirken ustasının ölümüne yol açacak... ...ustasının ölümü kendi elinden olacak diye yüreği ağzına geliyor... ...bu şaşkınlıkla bir kaza yaparım diye büsbütün gönlü kararıyordu. Bu ölümün başka ölümlere benzemeyeceğini biliyordu... Ansızın korkunç bir yalnızlık içinde kalacağını biliyordu. Büyüyen bene baktıkça çıldırıyordu ya. İçini dökebileceği tek insana hiçbir şeyi sezdirmemenin gerekliliği onu eziyordu. Gösterecekti kendini bu gece. Ustası belki de onu sınıyordu kafasının içindeki korkudan habersiz, onun da bu sınanmadan habersiz olduğunu düşünerek. Yitirdiği bunca çıraktan sonra, bunun ustalığa erişmesinin kıvancını duymak için, ölmeden, yenilmeden, bugüne eriştiğini görerek kıvanmak için. Ama böyle şeyler düşünmek bile, ustalığı daha hak etmediğini düşündürmez miydi? Ustası karşısında yitip gitmek, üzereyken bekliyordu ustanın son adımı atmasını bekliyordu hala ustası orta ipin altındaki halkaya tutunmuştu bile ama seyircilerin çepeçevre sardığı ince kum döşeli oyun alanı kendisine hızla yaklaşırken bağırtıların çığlıkların içinde seçemedi ustasının Vah şaşkın oğlum diyen sesini. İşitemedi. 1970. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah bir bütünlük olabilmiştir. Kısattım çünkü. Bugünlük Bilge ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım onu tanımaya çalışırsınız. Çünkü hepimizi zenginleştireceğini düşünüyorum. Ben çarşamba gün etkinliğimiz için bir kez daha sizi hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çarşamba günü saat 8'de Selim İleri bizim edebiyat kulübümüzün konuğu olacak. Bütün eczacı arkadaşlarımız, davetliler herkesi bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir hata olmuşsa lisan ettimse affola. Sevgiler, selamlar. Parmak uçlarım tanımak istiyor seni Dokunmak istiyor çocuklar gibi Parmak uçlarım tanımak istiyor seni Dokunmak istiyor çocuklar gibi Önünde uzayı baksın bir su gibi Merak ettim gövdemi Ateşte çaydanlık, camda yağmur Bahçede ıhlamur Masamda inci rakısı Yatağımda ten kokusu teninle danışmanın zamanı teninle konuşmanın zamanı Teninle tanışmanın zamanı, teninle konuşmanın zamanı.